Günaydın. Bugün günlerden salı. Yine birbirinden yeni imza kampanyalarıyla pek çok mücadele alanından haberlerle sizlerleyiz. İlk haberimiz için Ankara'dayız. Buğra Can Gençkiyen, Bilkent Üniversitesi rektörlüğüne seslenmiş. Buğra Bilkent Üniversitesi'nde 2015 Bahar Şenliği konserlerinin ücretsiz olmasını ve açık alanda yapılmasını talep ediyor. Buğra demiş ki, öğrenci için düzenlenen bir şenliğin ücretsiz ve açık alanda olması gerekir. Bir üniversitesinin kültür-sanat etkinlikleri öğrencisine paralı olamaz. Bizler müşteri değil, öğrenciyiz bu üniversitenin. Bir de söz konusu üniversite bir vakıf üniversitesi olduğundan ödeneğin olmaması gibi bir durum da mümkün değil. Ayrıca okuldaki her ücretli Hizmet faiş fiyatlarla veriliyor. Bu kadar çok burslu öğrencinin olduğu bir üniversitede ve üstüne üstlük üniversite yönetiminin bununla övünüyor olması ücretli konser yapmasının önündeki en büyük engel. Halihazırda günlük birçok masrafı olan öğrencilerin bir de kendi üniversitelerinde yapılan ve şenlik adı altında düzenlenen bu etkinlikler için 40 lira para ayırmaları beklenemez. Ayrıca çoğu devlet üniversitesi örneğin ODTÜ elindeki kısıtlı ödeneklerle her sene ücretsiz festivaller yapıyor. Bilkent gibi bir üniversiteden bahsedince bu çok üniversite bir olay. Öğrenciler ücretsiz ve açık alanda eğlenme hakkından ve zevkinden mahrum bırakılmamalı demiş Buğra. Sıradaki haberimiz için şimdi de İzmir'den bir kampanyacıya kulak veriyoruz. Foursquare Türkiye'ye seslenen kampanyacı talebini şöyle direk getiriyor. Swarm içinde bildirimlerde kullanılmak üzere rakı ikonunun yer almasını istiyoruz diyor kampanyacı. Herhalde meyhaneler için geçerli bir statü olacak olması bekleniyor. Trakya'dan bir haberle devam ediyoruz. Şimdi de Orhan Suat. Trakya'da 3 milyon yıl öncesine ulaşan ıstıranca yıldız dağları ekolojik denge için korunsun sözleriyle talebini dile getirmiş. Orhan diyor ki yıllardan beri açılan kum ya da maden ocakları hem duruldurulsun ve ıstranca dağlarının doğal dokusu ve biyolojik yaşamı korunsun diyor Orhan. Sıradaki haber için şimdi de Doğu'da Erzurum'dayız. Kantin fiyatlarının düşülmesini talep eden Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencileri diyor ki Edebiyat Fakültesi ana kantinindeki yüksek fiyatların ve düşük kaliteli hizmetin yeniden düzenlenmesi için lütfen bir imzada senat. Amacımız kantin fiyatlarının düşmesi diyor. Yalova'dan bir haberle devam edelim. Gülsün Gülsün. Yıldırım, Sağlık Bakanlığı'na seslenmiş kendisi. Gözüm talebini şöyle ifade ediyor. Nüfusunun 1 milyon olması öngörülen Yalova'da Yalova Devlet Hastanesi'nde tam donanımlı acil koroner yoğun bakım servisinin kapasitesinin arttırılmasını ve anjiyo ünitesinin açılmasını istiyorum. Sözleriyle dile getiriyor ve şöyle devam ediyor. Yalova'da ambulans ile ölüme yakın çıkılan yollardan dönemeyen yakınlarımızın acısı yüreğimizi yakmakta. 21. yüzyılda. Yalova Devlet Hastanesi'nde koroner yoğun bakım servisinin kapasitesinin düşüklüğü anjiyo ünitesinin olmaması bir ihmaldir. Bu bile ölümü davet etmektir. Koroner yoğun bakım servisinin kapasitesinin arttırılması ve anjiyo ünitesinin açılması ve uzman doktorlarının atanması Sağlık Bakanlığı'nın çözebileceği bir durum. Sağlık Bakanlığı Yalova Devlet Hastanesi'nde tam donanımlı acil koronel yoğun bakım servislerin kapasitesini arttırmaya ve anjiyo ünitesini açmayı tercih etmelidir. Sağlık Bakanlığı ölümü değil yaşamı tercih etmelidir. Duyarlı insanlar olarak sizler Sağlık Bakanlığı'nın tercihini yapmaya davet etmek için imzalamalısınız diyor Gülsün bu düzen kampanyasında. Ve geldik şimdi günün son haberine. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi tarafından başlatılan Hakan Yaman'a ne oldu kampanyası ile ilgili. Bundan neredeyse 2 yıl öncesine Gezi direnişinin gerçekleştiği Haziran günlerine dönüyoruz hep beraber. Af Örgütü İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk'e sesleniyor talebini Hakan Yaman'a saldıranlar hakkında etkin bağımsız ve tarafsız soruşturma yapılsın sorumlular adalet önüne çıkarılsın sözleriyle dile getirmiş Af Örgütü. Şöyle devam ediyor, 37 yaşındaki iki çocuk babası olan ve minibüs şoförlüğü yapan Hakan Yaman, 3 Haziran akşamı mesaisini bitirmiş, İstanbul'un Sarıgazi semtinde bulunan evine dönüyordu. Arabasını evinden birkaç sokak öteye park ettikten sonra eve yürümeye başladı. O sırada Demokrasi Caddesi yakınlarında eylemler devam ediyordu. Bundan sonra olanları Hakan Yaman şöyle anlattı. Birkaç yüz metre ötede Çevik Kuvvet Polisi gördüm. İlk başta tazlikli su sıktılar.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 Burnu, elmacık kemiği ve çenesi kırıldı. Kafatasının çenesine kadar bir kırık ve ateşe atıldığı için sırtında 2. derece yanık vardı. Bir gözünü tamamen kaybetti, diğer gözünde %80 görme kaybı oluştu. Saldırı sırasında Hakan bilincini kaybetti ve görgü tanını saldırıyı cep telefonuyla kaydetti. Bu videoda iki çevik kuvveti polisi, Toma'nın yakınında dört polisle bir kişiyi ateşe sürüklerken görülüyor. Hakan'ın hayatı saldıranlardan sonra tümüyle değişti. Hakan artık hiçbir zaman mesleğini gerçekleştirmek için minibüs kullanamayacak. Kaybettiği sol gözünün yerine protez göz takıldı. Hakan Yaman cinayete teşebbüsten dava açtı. Ancak soruşturma hala tamamlanmadı. Talebimiz etkin, bağımsız ve tarafsız soruşturma güvencesi ve sorumluların bir an önce...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 ve video kamera kayıtlarında da görülen işkence ve kötü muamelelerin sorumlularının hala tespit edilmemiş olması, bugüne kadar etkili tarafsız ve bağımsız soruşturma yürütülmediği kaygısını yaratıyor. Hakan Yaman'a acımasızca saldıran polis memurlarının bulunması ve adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığı'na taleplerimizi iletiyoruz. Emniyet müdürlüklerinin soruşturmayı yürüten savcıların bilgi taleplerine koşulsuz yanıt vermelerini, bilgi paylaşımında bulunmalarını ve tam bir işbirliği içerisinde sorumlularının yerine getirmelerini sağlanmasını ve güvence altına alınmasını talep ediyoruz. Uluslararası Af Örgütü'nün en büyük küresel kampanyası olan Haklar İçin Yaz kampanyası kapsamında her Aralık ayında dünyanın dört bir yanından binlerce kişi insan haklarını ihlal edilen bireylerin kendilerine dayanışma göstermek için mektuplar yazıyor ve hak mücadelelerine destek vermek için yazıyor. Yetkililere yönelik dilekçeler imzalıyor. Bu yılda gerçekleştirilen kampanyanın 12 vakkasından biri Kolduk Kuvvetleri tarafından dövülen ve ateşe atılarak ölüme terk edilen Hakan Yaman. Küresel Hareket'in dört bir yanından Hakan Yaman'a destek mektupları yazılıyor ve taleplerimiz Adalet Bakanlığı'na iletiliyor. Siz de Hakan Yaman'ın hak mücadelesine destek olmak için imza kampanyasına destek olarak polis yazın. Şiddetine hayır diyebilirsiniz diyor Uluslararası Af Örgütü. Siz de değişmesini istediğiniz herhangi bir şey için kendi kampanyanızı Change.org sitesine başlatarak değişimin bir parçası olabilirsiniz. Esen kalın.